Bugün konuklarımız var efendim buyurun giriz gerçi size sözü bırakıyorum Bugün özellikle Yüceliğe bırakalım Evet yeni bir dert demeyeceğiz eski bir dert ama çok sık karşımıza çıkmaya başlayan bir dertten konuşacağız E, i̇stilacı türler özellikle iklim değişikliğinin bunlara etkileri e, ve bunun e, çok özel spesifik bir konuda tartışacağız biraz da yeni sivrisinek türleri biz bunu İstanbul'da yaşıyoruz stüdyomuzda Ayşe e, Erzan var onunla detaylı olarak konuşacağız e, bununla ilgili yoğun uğraş veriyor kendisi ama öncesinde bir telefon bağlantımız var e, şimdi Profesör Doktor Sualp e, Çağlara bağlanacağız Önce ondan biraz bilgi almak istiyoruz Konuyla ilgili Suat hocam merhabalar Duyuyoruz Merhaba. bizi Merhaba Denizdeki istilacı türleri biraz biliyoruz. Epey bir çalışılan o türler olduğu için yaklaşık bin tane istilacı tür var. İklim değişikliğinin bunda çok önemli bir etkisi var. Biliyoruz ki karada da çok yoğun bir sorun aynı zamanda bu. Ee, özellikle yeni bir takım sivrisineklerimiz var. Sarı da neden olan. Onun özelinde konuşacağız Ayşe hocamızla ama sizden de bu konu ne boyuttadır, sorunlar ne düzeydedir, biz bunların çok fazla Farkında mıyız? Biraz bu konuyla ilgili bilgi almak isteriz. Evet. E, yani şöyle, e, şimdi konu çok geniş aslında dediğimiz gibi. E, tüm böcekler üzerinden e, konuşursak e, olayı çok genişletmiş olacağız. Ben hı hı. de sivrisinekler özeline indirerek Lütfen. konuyu, görüşü anlatmak istiyorum. E, şimdi tabii invaziv türler, istilacı türler dediğimiz zaman... Ee, bir takım tanımlamaları doğru koymamız gerekiyor. Küresel Hı -hı. iklim değişikliğine bunu bağlarsak bütün e, invazif türler küresel iklim değişikliği nedeniyle istila e, kabiliyetine sahip değiller. Onların yapımında evet. zaten bu var. Hı -hı. Dolayısıyla ben e, kısmen şimdi adalar dediğiniz için e, Ayşe Hanım'la da şimdi hatırladım bir mail Hı -hı. yazışmamız olmuştu. adef albopiktus diye bir tür var kaplan sineği diye Türkçeleştirebileceğimiz bu bizim ülkemiz için hatta kıta Avrupa'sı için invaziv bir tür <gülüyor> ama mesela bunu direkt iklim değişikliğine bağlamamız doğru değil bir iklim değişikliğinden kaynaklanıp daha önce bulunmadığı yerleri gelip kaplamaya çalışan ya da oralara yerleşmeye yaşamaya çalışan türler var. Bir de yaşama kabiliyetleri olduğu halde oralara dağılamadıkları için bir şekilde bir yolunu bulup geldiklerinde ki işte bu Ades albopictus öyle bir tür uygun ortama çünkü adaptif yetenekleri de çok güçlü yerleşebiliyorlar. Maalesef ülkemiz için bu Ades albopictus başta sayılabilir. Bunun dışında işte adres türlerinin cinsinden yine Ecipti, adres Ecipti diye bir türümüz var. Bu da 2015 yılında daha önceden vardı aslında Türkiye'den kaynaklıklarda verilmiş Türkiye falan ama tür bulunamıyordu. 2015'te araştırıcılar tekrar bunu bulduklarını beyan ettiler yayınlarında. Hocam burayı biraz açalım. İnsanlar sadece bunu bir sivrisinek türü olarak düşünmesinler. Böyle basit bir şey olarak düşünmesinler. Yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Bu sarı hummaya dediğimiz hastalığa neden olan tür değil mi hocam? Tabii bunlar bir tek tür olmuyor. Zaten bizim şu an bizde var olan türlerden de sarı hummaya neden olanlar var. <gülüyor> ee, ama bu albupictus türü... Ee, şimdi Daha doğrusu şöyle bir giriş yapayım da O şekilde bağlarsam daha iyi Sivrisineklerle aslında biz niye rahatsız oluyoruz Sivrisineklerden? İki şekilde Rahatsız oluyoruz Bir, e, ciddi hastalıkları bize bulaştırıyorlar Mesela bugün sıtma Dünyada ölümün en çok olduğu Hastalık yani insanlar En çok sıtmadan ölüyorlar e, Kalp krizinden Ölmüyorlar, kanserden ölmüyorlar Sıtma öldürüyor sayısal olarak Dolayısıyla insan sağlığı açısından çok önemli. Birincisi bu. Tabi taşıdıkları diğer parazitler tutmanın dışında virüsler özellikle mesela 180 civarında virüs taşıyorlar. Bizim ülkemizde kaynaklara baktığımız zaman bugüne kadar henüz 12 tane virüs taşıdıkları tespit edilmiş. Yani bunlar anca dedektir edilebilmişler. Daha öbürlerine rastlanmamış. rastlanmayabilir de yani kesinlikle bizde de bunların hepsi olacak diye bir şey yok. Ama ikinci önemleri de şu e, sağlık önemlerinin dışında hiçbir sağlık önemleri olmasa bile bizi soktuklarında ciddi biçimde canımızı yakıyorlar. Çok rahatsızlık verici hayvanlar. Dolayısıyla biz e, bir taraftan sağlık açısından bir taraftan da bize verdikleri rahatsızlıktan dolayı sivrisineklere karşı aşırı hassas durumdayız. Yani Sarı Humma'yı dediğim gibi başka türler de yayıyor. Mesela sıtma gibi bir şey var bizim ülkemizde. Bizim ülkemiz aslında e, sup zonun diyelim, ılıman kuşağın son endemik bölgesinde yer alıyor. Dolayısıyla bizde mesela sıkmayı sıfıra indirme gibi bir e, şansımız pek mümkün değil. Burası e, bilirsiniz tarihten e, birçok e, kaynakta verilir. kültürler değişmiş. İşte mesela Kaunos, Doğru. Muğla Köyceğiz'de Kaunos, e, Strapon diyor ki çok verimli bir e, liman diyor. Çok zengin ama insanları gözleri kırmızı, e, küşelere çökmüşler, sarı benizli ve titriyorlar diyor. Yani o zengin medeniyeti aslında tutma götürüyor. E, bizim insanlarımızda yine mesela Akdeniz, Orak, Hücre anemisi vardır. Hı hı. Bu evrimsel süreçte aslında Ölmemek için e, parazitin yerleşmesini engelleyecek biçimde e, eritrositleri şekil değiştirmesi ve dolayısıyla ölmeden ama hasta biçimde yaşamını sürdüren, survive eden canlılar. Yani insan aslında bir yerde yaşamaya adapte olmuş, sırf paraziti alıp ölmesin diyor. E, dolayısıyla ciddi e, sivrisineklerin taşıdığı diğer vektörler de buna da, e, dahil olabilir ama çok önemli hastalıklar e, bunlar taşıyabilir onun için muhakkak mücadele edilmesi gerekiyor tabi buradan şuna geleceğim ades albopictus özeline inersek bu ades albopictus adından da anlaşıldığı üzere hem şekli itibariyle hem de davranışı itibariyle yani morfolistin yanında davranışı itibariyle de çok saldırgan bir tür çok rahatsızlık veriyor yani e, insanı bulunduğu ortamda dayanılmaz bir hale getiriyor. Dolayısıyla sivrisineğin hani bir tane sivrisinek sokar gider vurursunuz. Tamam ama bunlar öyle değil toplu halde geliyorlar. Bir de bu adet türlerinin genel özelliği bunlar daha küçük, daha hızlı hareket eden Hı. daha fazla sokma davranışı gösteren diğerlerine göre türler. Dolayısıyla da ciddi rahatsızlık oluyor. Aslında mesela Adalarda daha önce de sivrisinekler vardı. Kureks türleri var çoğunlukla. Ee, ama davranış biçimleri bu kadar değil. Yani daha muhtedil sokuyorlar. Ee, sokuyor, kana emiyor, çıkıyor gidiyor. Bunlar öyle değil. Adesler ki davranış biçimi itibariyle çok saldırganlar. Onun için de çok daha e, bizi rahatsız ediyorlar. Hissi uyandırıyorlar. Hocam. Hacılıklar hastalığın dışında. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için ee, ama bu konuyu çok çok daha uzun bir süre sizinle konuşmamız gerekiyor. Toplantınız olduğunu söylemiştiniz çok evet, vaktinizi evet. almamak açısından. Çok çok teşekkür ederim hocam. Ee, tekrar e, sizi programımıza konuk etmek isteriz başka bir programımıza Enine boyuna bu konuyu tartışmak üzere. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Evet Ayşe Hanım, hocamızı dinledik. Adalardaki özellikle sivrisirek problemiyle uzun süredir siz de ilgileniyorsunuz. İlk ne zaman fark ettiniz acaba? Geçen sene. Nasıl fark ettiniz ne olduğunu? Ben daha önce 2008'de Brezilya'ya gitmiştim bir yaz okulu münasebetiyle. Ve orada bu... Kaplan sivrisineği e, tabir edilen e, sivrisineğin e, yarattığı e, denge e, salgını söz konusuydu ve uyarılar vardı internette. E, sineği e, tanıtan ve e, korunması e, mutlaka gerektiğini e, vurgulayan. E, onun için e, görür görmez tanıdım. E, bu sinekler siyah, siyah beyaz. Ee, ...gövdelerinde e, böyle e, enlemesine siyah beyaz tıpkı kaplan gibi e, çizgileri var. E, uzun e, kollu bacaklı. 2 milimetreden 10 milimetreye kadar olabiliyorlar. Şu anda e, çok büyümüş vaziyette e, <gülüyor> benim bahçede gördüklerim. 10 milimetre de e, muazzam bir. 1 santim bayağı 1 santim. E, ve e, e, bu uzun kollarının bacaklarının... E, E, mafsal e, yani e, eklem bölgelerinde de beyaz e, kollar bacaklar siyah eklem bölgelerinde e, beyaz noktalardan çok e, açıkça tanınıyorlar. Bunlara benzer başka sivrisinekler de var. Yani e, baktığınızda internetten baktığınızda edes e, e, ana türü e, altında e, buna benzer birçok sivrisinek de görüyorsunuz. Ama e, demin Suat hocanın da e, anlattığı gibi... Ee, çok saldırganlar e, gündüz ısı, e, asıl faaliyette bulunuyorlar. E, bizim alışık olduğumuz geceliğin e, uçan e, sivrisineklerden farklı olarak sessiz e, uçuyorlar. Isırıklarını e, e, e, böyle birden çok, e, dört yerde birden e, ısırılabiliyorsunuz. E, e, söylendiği gibi e, çok e, müziç e, hayvanlar ama e, en önemlisi... Türkiye'de sarı humma dışında çok tanımadığımız başka hastalık virüslerini de taşıyorlar. Bunlar denge, işte zika, mikrosefaliye çocuklarda neden olan bir virüs. Bunların Türkiye'de ne tür virüsleri şu anda taşıdıklarını... Aslında bilmiyoruz. Bu vakkaların olmadığını iddia ediyor doktorlar en azından. Bilmediklerini Siz söylüyorlar. bilmek için çaba sarf ettiniz değil mi? Evet. İstanbul Tarip Odası'na, Hıfı Sağ Enstitüsü'ne çeşitli başvurularımız oldu. Ama nihayet dün örneğin gazete haberlerinde Yunanistan'da ve bütün aslında... Akdeniz'e sahili olan bütün ülkelerde şu anda bu türler yayılmış vaziyette ama Yunanistan'da bir sarı humma salgını oldu. Ee, ve e, Türkiye'de de ölümlü bir vaka'nın görülmüş olduğunu gazete haberlerinden şu anda biliyoruz. Evet bu peki yani çok sarılmaz da <gülüyor> bayağı ciddi bir hastalık olarak biliyoruz. Ayrıca da çikungunya evet. denge ve zika senin evet. gibi Ayşe bayağı çok <gülüyor> müthiş tehlikeli Önemli hastalıklar bunlar. Evet. Özellikle komplikasyonları açısından daha önce sarılık geçirmiş birisi sarı hummaya, e, yani dengeye e, yakalandığında ölümcül olabiliyor. E, burada e, en önemli şey e, sağlık kurumlarının, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, hıfı kurulları başta olmak üzere e, bu konuda hiçbir bilgi vermiyor olmalı. <gülüyor> ee, önemli değil e, önemli değil e, ama e, yapılan bütün başvurulara sadece ve sadece e, beyaz masa yani 153'ü arayın gelsinler e, ilaçlasınlar türü bir cevap veriliyor e, bir ilaç dediği de zehir e, evet e, bu o, tamamen e, şey e, dışı yani e, amaç e, dışı e, bir sonuca ne, neden oluyor bu hayvanlar sadece azıyorlar biliniyor ki bu edes türü sivrisineklerin yetişkinlerini yani havada uçan sinekleri öyle havaya zehir püskürtmekle öldüremiyorsunuz. Bunlar bundan etkilenmiyorlar. Bir de bunlar gündüz aktiflerse ben hiç gündüz ilaçlama da görmedim zaten. Hep yanlış zamanlarda ilaçlıyorlar <gülüyor> geceliği. <gülüyor> Yok bizim adada gündüz de yapıyorlar ilaçlama Ama hiçbir etkisi olmuyor. Bu hayvanlarla ya tuzaklar kurularak mücadele ediliyor ya da daha da yaygın olarak bunların kurtçuklarını yani yumurtayı bıraktıktan sonra çıkan kurtçuklarını öldüren bir tür bakteri var. Bu bakteriyi yumurtaların bırakıldığı ortamlara salarsanız. E, bu e, kurçukları öldürebiliyorlar. Yani neticede bu e, hayvana karşı e, e, mücadele onu tamamen yok etmek biçiminde hiçbir zaman olamıyor. E, çünkü e, havada uçan sivrisinekleri e, öldüremiyorsunuz esas olarak. Ama e, sayılarının artmasını e, kurçukları... ile mücadele ederek e, tuzaklarla da bir miktar e, havada dolananlarla mücadele ediyorsunuz. Bu mücadele biçimleri konusunda da herhangi bir bilgi e, verilmiyor şu anda. E, i̇nsanlara korunmaları konusunda ne yapmaları gerektiği, e, bahçelerinde ne tür önlemler almaları gerektiği hakkında hiçbir bilgi verilmiyor. Yani aslında e, bildiğimiz sivrisinek türlerinin dışında bir sivrisinek tarafından ...taciz ediliyor olduğumuza dair de bir bilgi verilmiyor. Ee, ayrıca şöyle bir bilgi sıkıntısı da var galiba Ayşe Hanım. Ee, bu sivrisineğin dağılım haritalarında bizim Akdeniz gözükmüyor... ...bütün Akdeniz ülkeleri gözükmesine rağmen. Ama ilginçtir galiba Karadeniz bölgesi dağılım haritalarında gözüküyor. Evet, Karadeniz'de Rize, Kars üniversiteleri... ...Tiflis Üniversitesi ve iki tane Avrupa'dan da büyük laboratuvarın... iş işbirliğiyle mesela bir çalışma yapılmış olduğu için orada bu sivrisineklerin yerleşmiş olduğunu Avrupa Hastalıkları Önleme Merkezi'nin haritalarında görüyoruz. Ama aynı haritada İstanbul Anadolu yakasında bu sivrisineklerin varmış olduğu bilgisini de görüyoruz. Daha yerleşmiş olarak gözükmüyor. Ama bu konuda dediğim gibi Sağlık Bakanlığı veya ilgili herhangi E, sağlık e, kurumundan e, insanlara bilgi verilmiş değil. Çok şey çok acayip. Yani e, bu tam bir şey, muhatlılık var. Hiçbir şeffaflığın görünmediği bir yer ve halbuki bu bayağı ciddi bir e, kamu sağlığı meselesi. Hmm. Hele ada gibi nispeten kapalı e, evet. iklimler için. Doğru ama ee, sadece adalarda değil e, evet, bu evet. sinekleri Pendik'te, Tuzla'da ...konuştuğum arkadaşlar... ...aynı rahatsızlığı orada da çekiyorlar. Bir de işin şöyle bir sıkıntısı var galiba... ...Ayşe Hanım lütfen siz de... ...eklemelerinizi yapım ...konuyla ilgili. Bildiğim kadarıyla... ...sizin de anlattığınız kadarıyla... ...nemli ortamları seviyor. Bu sivrisinek, kaplan sivrisini... ...üremek ve çoğalmak için... ...ve yaşamak, barınmak için. Karadeniz... Olağanüstü nemli bir bölge ve iklim değişikliği projeksiyonlarında nemin giderek artacağını görüyoruz mesela orada. İstanbul Hı. keza yine çok uygun bir iklim sunuyor bu canlı Hı. için. Dolayısıyla hani bu ciddiye alınmadıkça önümüzdeki dönemlerde katlanarak evet. artacak bir sorun gibi duruyor sanki. Ee, evet. Bayağı da kapsamlı bir dilekçe vermiş. din 500 kişi mi imzalı? Evet, imzalı biraz da ondan bahseder misin evet. çok ilginç yani Biz hem adalar Belediyesi çevre koruma müdürlüğüne koruma ve kontrol müdürlüğüne hem kaymakamlığa bağlı ilçe Sağlık müdürlüğüne dilekçeler verdik İlçe Sağlık Müdürlüğü Aslında hıfsız sağ kurulunu toplama E, nın gerektiğini ve bunu yapacaklarını söylemelerine rağmen orada herhangi bir gelişme olmadı e, hiçbir cevap e, verilmemesi üzerine tekrar başvurduğumuzda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden yine 153'ü arayıp ilaçlamalarını e, istememiz e, söylendi e, ama şöyle bir şey de var e, şimdiye kadar e, zaten bütün sivrisinekler nemli ortamlara yumurtalarını bırakırlar yahut sulu ortamlara Ee, bu o, hayvanlar, e, böcekler e, nemli toprağa yani bir su birikintisi olması gerekmiyor. Nemli toprağa da yumurtalarını bırakabiliyorlar. <gülüyor> Hatta o toprak kurusa bile o e, yumurtalar hayatiyetini koruyor ve ondan sonra tekrar ıslandığında çatlıyorlar ve e, e, tekrar e, bu böcekler e, ortama yayılabiliyor. Yani e, bu... E, BTI e, tabir edilen kısaca e, bakterinin e, bu yumurtaların yayılmış olduğu ortamlarda kullanılarak e, bunlardan e, kurtulunması e, doğrultusunda bir e, kolektif gayret olması gerektiğini sanıyorum. Evet yani özetlersek mesela e, Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Adalar Kaymakamlığı, Bel Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü gibi... Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık Daire Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı gibi olabilecek bütün kaynaklara çok Dağıt. ciddi bir şeyle dağıtım yapılmış siyah beyaz sivrisineklerden koruma ve mücadele diye son derecede ciddi hastalık Bu denge ile sarı aynı mı? Ondan çok emin değilim. Ama Onun bir varyasyonu, varyasyonu olabilir. olabilir. Yani sarı denge zika, chikungunya ve Dirofilariasis gibi yani adını bile telaffuz etmekte güçlük çektiğimiz evet. ama çok ciddi Batı, batın şeyler e, Batı olması evet. e, bunları uzak eskiden böyle egzotik şeyler gibi görürken şimdi karşımıza e, en yakın çevremizde geldiğini görüyoruz ve bu konuda açıklama yapılmıyor evet. Ne? Yap nasıl devamını getirmek lazım mücadeleyin peki son olarak yani birkaç dakikamız kalmışken onları ee, soralım Evet. Burada e, sivil toplum kuruluşlarının, e, demokratik kitle örgütlerinin e, ve e, mahalle e, e, girişimlerinin önemli olması e, gerektiğini, öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. E, bu e, bir sadece e, adalarda olan bir şey değil. bütün İstanbul'u ilgilendiriyor ve gazetelerde yazılar yazarak bu sağlık kurumlarını taciz ederek bilgi alma hakkımızı kullanarak bunun ortaya çıkması gerekiyor. Yalnız dünkü Cumhuriyet'te belki görmüşsünüzdür bilgi alma hakkımızı gerçekleştirmesi gereken yani bilgi alma ve e, değerlendirme kurulunun e, son e, kanun hükmünde kararnamelerle e, e, yeniden yapılandırılması söz konusu e, başbakanlık diye bir kurum ortadan kalktığı için e, cumhurbaşkanlığının bunu yapması gerekiyor fakat e, bu da yapılmamış olduğu için şu anda böyle bir kurulda yok, yok <gülüyor> belki işte şeyde Beştepe'de e, Sivrisinek de yoktur. <gülüyor> Muhtemelen. Ya da özel önlemler almışlardır. Evet. Sivrisinek, savar, roket atar gibi. Evet. evet. Peki yani bu son derece aslında e, uzak bir hikaye gibi gözükmekle beraber ta... İçimize gelmiş olan ve meselenin sadece adalarla ya da Akdeniz'de bile ilgili olmayıp dünya çapında bir ciddi salgının da artması ihtimalini gösteren Bir sorun. Ve Tabii biz... küresel iklim değişikliğiyle de çok uh, bağlantılı olduğu da şüphesiz. Çünkü bütün dünyada bu gibi şeylerin artmasına yol açıyor. Evet. Ve biz Türkiye'de bununla daha nasıl mücadele edeceğimiz de henüz bilmiyoruz. bilmiyoruz. Çünkü sorun ne boyutta onu bilmiyoruz. işin ilginç tarafı. Hatta sorunun ciddiye alınıp alınmadığını dahi bilmiyoruz. Yok alınmadığı çok açık. <gülüyor> açık evet. ee, e, Ayşe, Hastalıkların. çok teşekkür yani son bir şey Ne demek istersin? Devamını getiririz nasıl olsa. E, herkesin bulunduğu yerde e, mümkün olduğu kadar e, farkında olması bu ve bu farkındalığı yayması gerektiğini düşünüyorum. Bu önemli. Aynen öyle. Çok teşekkürler vallahi. Çok bu teşekkür ederiz. Çok soru. teşekkürler. Ben teşekkür Sağ olun, ederim. O zaman bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta daha değişik bir konuyla, aynı, aynı zamanda bağlantılı, hepsi birbiriyle bağlantılı olan konularla karşınızda olmaya çalışacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.